namazı bozacak bir şey yapmazlar. Görüldüğü üzere namaz kılmamaya hiçbir mazeret yoktur. Müslüman çok zor şartlarda ima ile de olsa namaz kılmak zorundadır. 103. Ayet Artık namaza bitirdiğiniz zaman ayaktayken, otururken ve yanlarınız üzerinde uzanmışken Allah'ı zikredin. Emniyete kavuştuğunuz zamanda namazı dosdoğru, tam kılın. Çünkü namaz,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 bazı delillerle tespit edilmesine rağmen her nasılsa insanlardan utandığından yapmadığına yemin etmişti. Kabilesi olan Zaferoğulları o gece aralarında Tumer radıyallahu anh'ı savunmayı kararlaştırdılar. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek onu beraat ettirmek için ısrar ettiler. Güvenilir kimse olduğunu söylediler. Bunun üzerine hiçbir şey kendisinden gizli kalmayan Rabbimiz,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 ...geçimsizlik ve ayrılıktan daha iyidir. Zaten nefisler kıskançlığa, ...bencil ve cimri davranmaya meillidir. Ey erkekler! Eğer iyi geçinir, ...nefislerinize uyarak kadınlara eziyet vermekten sakınırsanız, ...şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Bunun karşılığını size hakkıyla verecektir. Eşler, Allah'ın rızasını kazanarak, Huzurlu bir beraberlik için hoşgörülü olmalı ve birbirlerine eziyetten kaçınmalıdırlar. Müslüm'ün rivayetinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse hanımına boğuz etmesin. Çünkü hoşlanmadığı huyları varsa ona karşılık memnun olacağı huyları da vardır buyurmuştur. Yine buyurmuştur ki müminlerin imanca en mükemmeli ahlakça da en iyi olanıdır ve hayırlı olanınız da kadınlara hayırlı olandır. Ayrıca kadına iffetsizlik hali ve kocasına cüretkar atakları dışında eziyet edilemeyeceği de bildirilmiştir. Erkeğin iffetsizlik ve çekinmez eziyetlerine karşı da kadının kocasını uyarma, hakime ve hakemlere başvurarak boşama ve boşanma hakkı vardır.